Alo Selamun Aleyküm Ve Aleyküm selam Rıza Bey hoş geldiniz Hoş bulduk hayırlı akşamlar Hayırlı akşamlar efendim buyurun Hocama bir sorum olacaktı Hay hay e, e, Hocam e, camilerde Fatiha'nın en son e, Ayeti olan Veredbalin diyoruz ya evet. Bazı hocalar Veredbalin diye okuyorlar Bunda mana değişikliği var mı yok mu Namazın tekrarı gerekir mi, gerekmez mi? Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diyoruz Rıza Bey. Yani bu kıraat meselesi tabii Davut Hoca'nın işleri ama biz de hocalık yaptık Fİİ tarihinde. Ee, dalin mi, zallin mi meselesi bilhassa Karadeniz'de çok tartışılıyor. Ee, hatta bir hoca efendi vardı benim e, müftü olduğum zaman. Devamlı zallin okuyor. Niye okuyorsun? Vallahi hocam bana yemin ettirdi diyor. Zahallin okuyacaksın. <gülüyor> ee, öbürü de daline yemin ettirmiş. Şimdi ortada kalmış. Ee, bizim e, hikaye anlatılır böyle. Hoca efendi iki tane hocadan okuyor. İki tane hocanızın olması bazen zararlı, tehlikeli olabilir. Biri daline yemin ettiriyor, öbürü de zağalliğine yemin ettiriyor. Ee, i̇kisi de aksilik camiye gelmiş. Ee, peki öne geçti. Bu çocuk ne yapacak? Dalin dese öbürü küsecek, zalin dese öbürü küsecek. Nasıl bir çözüm bulayım diyor. Valla işi veladda zalin diye <gülüyor> e, bitirmeye evet. çalışıyor ama mahvoluyor. Tabi namaz bitiyor, namazda bozuluyor. Şimdi milleti veladda zalin dedirtmemek lazım. Bu işin usulü esası neyse, aslı neyse odur. La, da harfi zor bir harftir. Yani hmm. onun çıkış mahalli, maharici kolay değil. La biraz z'ye ya yakın bir ifade olur ama dattır aslında o. Allah, bunu za dediniz mi tamamen değişir. Zali ne demek? Gölgelenenler demek. Baallin sapıtanlar demek. Yani tamamen ters mana oluşuyor. Hmm. Zallin derseniz. Bizi cennette gölgelenenlerden etme. Böyle bir dua olabilir mi? Halbuki orada sapıtanlardan olmayalım Yarab demek istiyorsunuz. Buna dikkat etmek lazım. Demek ki dat harfinin biraz zya yönelik mahreçten kaynaklanan bir sesi vardır. Ancak bu dat harfini bozacaksınız anlamına gelmiyor. Evet. O noktada çok kavga etmesinler. Ya bu iş için efendi vardır. Ee, başka efendiler vardır. Hadi onu da ikra edemediniz. Müftü efendi vardır. Onun yanına gidilir. Yahut kıraat ilminde mahir olan birisine sorulabilir. O size nasıl öğretiyorsa o şekliyle zaten okuyacaksınız. Evet. Hocam bizim yanlışımız galiba burada. Yani DAT harfinin Türkçedeki karşılığını bulamamak. Evet. Yani Türkçede bunun karşılığı yok zaten. Yok. Hani D mi Z mi ikisi de değil. Yani Z harfi, F harfi, Z harfi, L mesela, DAT. En zoru da DAT'tır zaten. Hı hı. E, bu tür harfler Türkçe'de yok. E, bunlar ancak öğretilebilir. Se, sevap. Biz bunu sevap diyoruz. Sevapla ne alakası var? Savap doğru demek. E, sevap, mükafat demek. Mesela Arapça'da bunlar hı hı. farklı söylenebiliyor. E, dolayısıyla Arapça'daki bazı harfler bize uymuyor tabii. İngilizce'deki bazı harfler de bizim tarafımızdan tam konuşulamayabilir. Bizim konuştuğumuzu bir İngiliz, bir Fransız tam terennim ed edemeyebilir. Bunlar olacak makul sınırlarda ise problem olmaz zaten. Ama ısrar eder de zalin yaparsanız ona herhalde hocalar karşı çıkarlar.